Greenpeace, Japonya'daki balina avcılığına karşı çıkan iki eylemcisine destek olmak amacıyla İsviçre alplerinde bir eylem gerçekleştirdi. 18 ay hapsi istenen iki eylemcisinin adil yargılanması çağrısında bulunma amacıyla Japon turistlerin yoğun bulunduğu bir bölgede şişme bir balina havalandırdı ve afişe rastı. Davalı iki Greenpeace eylemcisi 2008 yılında Japonya'da bir balina eti yolsuzluk skandalını ortaya çıkarmış ve balinaların bilimsel amaçla avlandığı sabını çürütmüştü. Mahkeme kararını Eylül ayında açıklayacak. Üzücü bir haberde Brezilya'da yüzlerce ölü penguen sahillere vurdu. Bilim insanları olayın nedeninin tam olarak bulunamadığını, yapılan otopsilerde kuşların midelerinin hemen hemen boş olduğunun görüldüğünü belirtti. São Paulo eyaletinde Peru ve Praia Grande ve Itanhaeim plajlarında son 10 gün içerisinde yaklaşık 500 ölü penguen görüldü. Penguenlerin büyük bir bölümünün Arjantin, Şili ve Falkland adalarından sıcak sularda yiyecek bulmak için kuzeye göç eden Magellan penguenleri olduğu belirtildi. Bilimciler bu olaya kuvvetli akıntıların mı, suların ısınmasının mı, insan faaliyetlerinin mi yol açtığını araştırmaya devam ediyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, yenilenebilir enerji kanunundaki değişikliklerin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebileceğini, rüzgarda 5,5, hidroelektrikte yine 5,5 Eurocent Jeotermalde 8, güneşte 10, biyokitlede ise 12 eurosent teşvik uygulamayı düşündüklerini söyledi. Ancak yatırımcılar teşviklerin çok daha yüksek olmasını bekliyordu. Yıldız'ın verdiği rakamlar sektöre yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından kabul edilemez bulunuyor. Hükümetin enerji politikaları da yıldız'ın verdiği rakamlarla yeniden sorgulanmaya başlandı. Bu konuda yatırımcıların... Türkiye nükleere 10 yıl sonra ve 15 sene boyunca ortalama 10 euro cent yani 12,5 dolar sent alım garantisi verip Rus nükleer teknolojisine para bulabiliyor. Ancak sıra kendi yenilenebilir kaynaklarımıza gelince para çıkmıyor. Türkiye rüzgarda 1000 megawattlık yatırım ile övünürken rüzgar kalitesi Türkiye'den daha düşük olan İspanya 20.000 megawattlık rüzgar enerjisini hayata geçirdi bile. Yunanistan ise rüzgar yatırımcısına 9 euro sent yani ve 20 yıl alım garantisi verebiliyor. Bu konuda AB'yi örnek gösterenler neden bu fiyatları dikkate almıyorlar eleştirileriyle ağırlık kazanmaya başladı. Yenilenebilir enerjilere İspanya kadar bile yatırım yapmayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta yapılacak nükleer santrale ilgili Güney Kore ile yapılan anlaşmada bir sorun olmadığını, hatta yeni yatırımcıları da açık olduklarının mesajını verdi. Ruslar Akku için yapılan anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin konuya ne kadar ciddi baktıklarının bir işareti olduğunu kaydeden Yıldız, bu anlaşma ciddiyetimizin, kararlılığımızın dışa vurumu demektir, biz her zaman ciddiyiz diyoruz. Ancak bunun dışa yansıması önemli. Sinop için yeni teklifler gelir diye düşünüyoruz dedi. Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Sinop ile ilgili yer lisans çalışmalarını tamamladığı ve bu yıl içinde gerekli lisansın alınmış olacağı öğrenildi. Mersin ve Sinop'ta kurulacağı söylenen iki nükleer santral için İstanbul ve Çanakkale boğazları risk altına sokulacak. Santralde kullanılacak büyük ağır sanayi ürünlerinin geçişi bu bazılardan dev yük gemileriyle olacak. Bir nükleer santraldeki en hassas parçalardan biri olan reaktör kazanları 600 ile 800 ton, buhar kazanları ise 400 ile 500 ton ağırlığında. Sinop'ta kurulacak santralde bu reaktörleri yapacak fabrikadan İstanbul ve Çanakkale boğazları kullanılarak geçiş yapılacağı söyleniyor. Alınan bilgilere göre Mersin Akkoyu bölgesinde 3 reaktör kurulması planlanırken Sinop'ta ise bu sayı 10 reaktör. Sinop bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da yakından ilgileniyor ve Böylece bu güzel diyarlarımızda tarihe karışacak ve ülkemiz nükleer tehdit altında yaşayacak. Buna izin vermemek gerek. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gelecek hafta başında yapacakları toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla yetinmeyerek İran'a ilave yaptırımları görüşecek. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 17 Haziran'daki zirvesinde İran'da petrol ve doğalgaz üretimi başta olmak üzere birçok hayati sektörde Yaptırım üzerinde uzlaşılarak detayları Dışişleri Bakanlarına bırakılmıştı. Üye ülkelerin üzerinde çalıştığı ek yaptırımlar karar taslağında ticaret, mali hizmetler, enerji ve taşımacılık alanlarında yeni kısıtlamalar yanında İran bankaları, devrim muhafızları ve İran gemi nakliyat şirketinin ilave varlıklarının dondurulması ve vize yasağı getirilmesini içeren kapsamlı ve güçlü bir önlemler paketinden bahsediliyor. AB ülkelerinin onaylamaya hazırlandığı ilave yaptırımlar arasında İran'ın petrol ve doğal gaz sektörüne yeni yatırım, teknik destek ve teknoloji transferinin yasaklanması da bulunuyor. İran'ın nükleere yatırım yapması en az bizim yatırım yapmamız veya Amerika'nın nükleer bombaları kadar yanlış. Ama peki ambargo sonuç getirecek mi? Bundan nükleeri zaten istemeyen suçsuz halk nasıl etkilenecek? Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.